ونستغفر الله ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان لا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله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 Fil nær emma ba'd. Evet, Müslümanlar, e, tekfir meselesindeyiz. Tekfirin engellerini okuyoruz. Tekfire engel olan şartları okuyoruz. tekfirin Tekfire engel olan dört şart var. Üçünü saydık. Dördüncüsü cehalet şartındayız. Cehalet de tekfire engel olan şartlardan birisidir. Geçen hafta cehaletle alakalı Ayetleri ve hadisler okumaya çalıştık. Bu haftada inşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci mesele cehalet cahillik bilmemek. Kendisine dinle alakalı herhangi bir şeyin ulaşmaması, muhatap olmuş olduğu şeyden tamamen yoksun olan hiçbir şeyi bilmeyen manasında. Peki cehalet genel manada mazeret midir? Yoksa cehaletin birileri için mazeret ol, olup diğerleri için mazeret olmama durumu var mı? Veya hangi meselelerde cehalet mazeret olur veya olmaz gibi başlıkları var. Biz inşallah bugün şöyle cehalet kimler için mazerettir diye bir başlık altında inşallah meseleyi toplamaya çalışacağız. Bu mesele iki kısım ayrılmış. Birincisi fetret dönemindeki insanlar yani ne demek iki peygamber arasında yaşamış kendisine herhangi bir semavi dinin ulaşmadığı Allah Azze ve Celle tarafından bir peygamberin gönderilmediği, bir kitabın gönderilmediği topluluğun o vakit arasında yaşamış topluluklar var ki, bunun en bariz örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. İsa e, aleyhisselam arasındaki o 600 sene, 63 küsür senelik bir dönem buna fetret dönemi deniliyor. Yani genel manada fetret dönemi olarak misal verilmiş ama, buradaki illet şu yani kendisine, Peygamberin, dinin, semavi bir kitabın, Allah Azze ve Celle tarafından bir uyarıcının ulaşmadığı, gönderilmediği topluluklar. Evet, bu insanlarla Allah katından bir din ve peygamber ulaşmadığı için bu konu hakkında bilgileri yoktur. Sırf beşeri akılları ile dini bilmeleri imkansızdır. Yani sırf Allah Azze ve vermiş olduğu akıl ile dini bilmeleri diyor imkansızdır. Ancak insan yüce Allah'ın kendisine, kendisinde yarattığı akıl gücüne sahiptir. Ama Allah Azze Celle, insanı diğer mahlukatlardan, dağlardan, taşlardan, hayvanlardan, nebatattan ayıran bir özellik var ki bu akıl e, özelliği. Ama diyor akıl gücü gibi bir güç vermiştir Allah Azze ve Celle Bu güç yani insanın aklı kişinin böyle bir dönemde Allah'ın zatı ve özet olarak sıfatlarını bilmelerini, gerekli kılar mı yoksa gerekli kılmaz mı meselesi üzerinde duracağız. Yani kişinin Allahuze ve Celle tarafından kendisine verilmiş olan aklı, akıl nimetiyle özet olarak Allah ilk önce Allah'ın zatını ve özet olarak Allah'ın sıfatlarını bilmesi için gerekli midir değil midir? Herhangi bir peygamberle karşılaşmasa da, herhangi bir kitapla karşılaşmasa da, herhangi bir semavi dinle karşılaşmasa da insan hani dağda yaşıyor, bayırda yaşıyor. Sadece mevcut olan akılla Allah'ın zatına ve bazı sıfatlarına muttali olabilir mi, olamaz mı? Mesela, yani Allah'ın zatıyla alakalı ne demek? Allah birdir. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Bu birincisi. İkincisi de yaratan Allah'tır. İnsanlara rızık veren Allah'tır. Kainatı evirip çeviren Allah'tır. Yağmur yağdıran, karı yağdıran gibi bu tip Allah'ın yani ilk etapta bilinmesi gereken sıfatlarını bilmekle yükümlü müdür değil midir meselesi? Bu hususta tabi alimler ikiye ayrılmışlar. Bu hususta alimler ikiye ayrılmışlar. Biz e, birinci görüşü şu şekilde inşallah e, telhis edelim. Biraz daha kısalaştıralım. Çok kelimeler, çok sözler edilmiş, çok e, mütalalar yapılmış. Biz kısaca şöyle toplamaya çalışalım. Birinci görüş genelde Ebu Hanife ve ona tabi olanların ki matur diler de bu görüşte. Ebu Hanife ve ona tabi olanların görüşü diyor ki kişi bu hususta Allah'ın zatını ve özet olarak sıfatlarını bilme hususunda mükelleftir. Kesinlikle hiçbir şekilde cahil eee cahilli onun için mazeret sayılmaz deniliyor. Kendisine din ulaşmayan akıllı bir insanın Allah'ın zatını ve özet olarak sıfatlarını bilmesi ve bunlarla iman etmesi gerekmektedir. Bu birinci işte bu Hanefi ve ona onunla beraber olan alimlerin görüşü. Aksi takdirde ahirette bunların hepsi diyor sorumlu olacaklardır. Sorumluluğunun derecesi hakkında ise bu görüş sahibi, sorumluluğunun e, derecesi hakkında ise iki görüş beyan etmişler. Şimdi Ebu Hanife ve onunla aynı görüşü paylaşanlara göre kişi bu hususta Allah Azze ve zatını ve özet olarak sıfatlarını bilme hususunda cahillik onun için mazeret değil. Peki böyle bir inanca sahip olan yani Allah'ın zatını tanımamış, özet olarak sıfatlarını tanımamış, Cahil bir şekilde hayat sürmüş olan kişiyle alakalı hüküm nedir? Bu hususta da iki görüş beyan etmişler. Sahih olan ve üzerinde en fazla durdukları görüş bu kişinin durumu diyor ebedi cehennemliktir. İkinci görüşse bu e, birinci kısmın ikinci görüşse onlar diyor günahkar Müslümanlara yapılan muamele ile karşılasacaklar. Günahkar Müslümanların muamelesi ne? Günahları nispetinde cehennemde kalacaklar sonra cennete girecekler. İki görüş beyan etmişler. Birisi ebedi cehennemdir demiş. İkisi ikincisi ise onlar günahlarını çektikten sonra cennete girecekler diye görüş beyan edilmiş. Bununla alakalı da bazı ayetleri ve bazı hadisleri misal e, delil olarak sunmuşlar. Bu ayetlerden birisi Araf Suresi 172. ayet. Diyor ki Allahu Teala Celle "Vaghit asada rabbuk min bani Adem min duhurihim." O vakit Allahu Teala Adem oğlunun sırtından zürriyetini onun zürriyetinden gelecek, soyundan gelecek insanlara almıştı. Ve eşhedahum ala enfusihim ve nefislerinin üzerine kendilerini şahit tuttu. Onlara dedi ki elestu birabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar ne dediler? Kalu bela şehidna Bilakis ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahit olduk dediler. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafirin Allah Azze ve Celle diyor ki Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeleri içindir. Kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeleri için Allah Azze ve Celle onlardan ne yaptı? Onların nefisleri üzerine bu sözü onlardan şehadet getirmesini isteyerek onları şahit tuttu. Yani ne? Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Diyor ki bu onların kıyamette biz bundan habersizdik dememeleri için sunulmuş bir ayettir. Şimdi dikkat edersek burada bize delil olacak ayetteki kısım kıyamet günü biz bundan habersizlik demememiz içindir diyor. Yüce Allah'ın kuluna vermiş olduğu akıl Rabbini ve özet olarak sıfatlarını bilme gücündedir. Allah Azze ve Celle'nin kişiye vermiş olduğu o akıl nimeti akıl nimeti Allah Azze ve Celle'nin zatını ve özet olarak da sıfatlarını bilme gücündedir. Ve kul bununla yükümlüdür. Kul da bununla sorumludur. Bundan sorulacaktır kişi Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetiyle. Öyle olmasaydı hatırlamadığımız bir söz vermeden nasıl sorumlu tutulabilirdik? Yani ne demek? Şimdi biz Allah'a söz vermişiz. Hepimiz dünyaya gelen her insan, her akıllı varlık Allah'a söz vererek geldi. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin sözünü verdin. Peki hatırlayan var mı bu sözü verirken biz bu söze şahittik? Ben çok iyi hatırlıyorum Rabbime biz böyle söz verdik. O esnada ben işte e, hatırımdaydı. Hatırlayan var mı? Yok. Diyor ki o zaman hatırlamadığımız bir şeyden dolayı nasıl sorumlu tutulabiliriz? O zaman bu şundan dolayı. Yani Allah Azze ve Celle bize bir akıl verdi. Bu akılla özet olarak biz Allah'ın zatını ve sıfatlarını bilmekle yükümlüyüz. Çünkü hatırlamadığımız bir sözden dolayı aksi takdirde sorumlu tutulacağız. Kimse Allah'a bu sözü verdiğini hatırlamıyor. Hatırladığımız tek şeyimiz var. Rabbimizin bize vermiş olduğu akıl. Bu akılla diyor insanın bunu tespit etmesi gerekir. Yine Rum Suresi 30. ayet şöyle diyor Allahu Teala. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine yani Allahu Teala'nın dinine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle insanları yüzünü dine dönme fıtratı üzerine yaratmıştır. Yani her insan fıtrat icabı, fıtrat gereği bir dine Allah'ın işte bir olduğunu kabul eden o hanif dinine meyilli yaratılmıştır. Her insanın fıtratı buna meyilli yaratılmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Şimdi bu ayette Allah azze ve celle insana vermiş olduğu o tertemiz fıtrattan bahsediyor. İnsanın vücudu insanın üzerinde bulunan o tertemiz fıtrat tertemiz fıtrat bir olan Allah'ın kabul edilmesini, bir olan Allah'ın varlığına insanı götürecek bir fıtrattır. Ki Allah azze ve celle bunu ayetinde söylemiş. Allah azze ve celle bunu ayetinde bu şekilde açıklamışsa kimse yalanlayamaz. Yani benim fıtramda böyle bir şey yok kimse diyemez. Her insanın fıtratında tek olan Allah'a Ee, ...çağıran o hanif dinine meyil vardır. Herkes, herkesin fıtratı ona meyletir. Ama insanların kendi azgınlıklarından, insanların kendi inatlarından dolayı insanlar ne yaparlar? Allah'a başka şeylere ortak koşarlar. Ki bununla alakalı, bunu doğrular mahiyette ise Allah azze ve celle onlarca ayet indirmiş... Özellikle Mekke'li müşrikler ve diğer müşrikler Allah Azze Celle sorarken diyor ki onlara yeryüzünün, semavatın ve diğer şeylerin içindekilerin yaratı yaratanını sorsan, bunları kim yarattı desen, onlar hep bir ağızdan Allah diyecekler. Düşünün. Yani cahilik bir şey bilmiyor. Kendisine hiçbir din ulaşmamış. Kendisine hiçbir din ulaşmamış. Puta kapıyor. Dağları, gökleri, semavatı ve içindekleri kim yarattı dediğin zaman Allah diyor. O zaman burada Onun o tertemiz olan fıtratı, o bozulmadan önceki vücudunda bulunan o fıtrat ve Allahu Teala'nın ve kendisi vermiş olduğu o selim aklı kişinin Allah'ın bir olduğunu, Allah'ın tek ilah olduğunu ve özellikle sıfatlarını bilmeye meyil ettiğini ne yapıyor burada gösteriyor. Çünkü bununla alakalı onlarca ayet var. Hepsinde müşriklere sorsan onlar Allah diyecekler, Allah diyecekler, Allah diyecekler. Hep bu şekilde ne yapıyor? Allahu Teala söylüyor. Bu da Ankebit Suresi 61. ayettir. Bu ve bunun gibi ayetlerin hepsinde müşrikler akılları ile Allah azze ve celle'nin yaratıcı bir ilah olduğunu söylemişler ve ikrar etmişlerdir. Bunun gibi ayetlerin hepsinde müşrikler o sadece temiz olan fıtratları ve selim olan o akılları ile yüce Allah'ın tek bir ilah olduğunu, yaratıcı ilah olduğunu, kainata kainatı yöneten bir ilah olduğunu anlamışlardır ve ikrar etmişlerdir. Allah'tır demişler. İşte Hübel veya ne bileyim e, Uzza menat yaratıyor dememiş. Allah yaratıyor demişler. Şüphemiz var acaba Allah mı yaratıyor menat mı yaratıyor diye hiçbir şüpheye düşmeden direkt Allah yaratıyor demişler. Cahil oldukları halde bakın. Kendilerine herhangi bir dingelmediği din halde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşriklerin bu gibi cevaplarını onların akılları ile Allah'ı bildiklerine delil olarak görmekteyiz. Çünkü Resulullah S. Aleyhisselam dönemindeki Peygamber Aleyhisselam Risaletinden önceki ve Risalet geldikten sonra müşrikler o dönemin müşriklerine sorduğumuz zaman onlar akıllarıyla bu cevabı veriyorlardı. O zaman anlıyoruz ki bu onların akıllarının doğruyu bulacağına delalet eden bir delildir. Fakat burada bilinmesi gereken bir mesele vardır ki müşriklerin bunları bilmesi beşeri akıllarından kaynaklanmaktan ötürü kendilerine bilmektedir. Kalıntıları bulunan semavi dinlerdendir. Bu meseleyle alakalı biraz sonra İmam Nebevi'nin güzel bir sözünü açıklayacağız inşallah. Yani tamam. Şimdi biz hala birinci kısmın yani Ebu Hanife ve ona tabi olan, onun görüşünde olan alimlerin görüşünü okuyoruz. Yani ne? Cehalet mazeret değildir. Özet manada, özet olarak Allah'ın sıfatlarını tanıma ve Allah Azze ve zatını, birliğini ikrar etme mahiyetinde cehalet mazeret değildir görüşünü savunanların delillerini okuyoruz. Onlar diyor ki insanın aklı özet olarak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilmeye muktedirdir. Şimdi bu vermiş olduğu üç tane delilden sonra, ayet ayetlerden sonra bir de hadis olarak misal veriyor ki hadisler de kuvvetli hadisler. Birincisi, Müslim ve Ebu Davud'da geçen bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle rivayet ettiğini söylüyor Enes bin Malik radiyallahu anh. Bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Ya Resulallah, eyne ebi? Ey allah resulü babam nerededir? Kale fin Peygamber sallallahu aleyhi veislam dedi ki Baban ateştedir. Felemme kafe de'ahu Diyor ki o adam arkasını döndü Tam gidecekti ki Peygamber sallallahu aleyhi veislam Adamı tekrar geri çağırdı. Başka rivayetlerde Üzüntüsünden dolayı olduğu Yüzünü buruşturduğu Babasının ateşte olduğunu duyunca üzüldü. Tam arkasını döndü. Gidecekti ki Resulhu aleyhi veislam geri çağırdı Ve şöyle dedi İnne ebi ve ebake fin Muhakkak ki senin baban da benim babam da ateştedir buyurdu. Resulü Aleyhisselam. Şimdi şu bir gerçek ki Resulü Aleyhisselam'ın babası da, o sahabenin babası da cahiliye döneminde yaşıyordu. Fetret döneminde yaşıyordu. Yani e, İsa Aleyhisselam'dan sonra Resulü Aleyhisselam'ın geleceği o, döneme, o dönem arasında hiçbir peygamber, hiçbir semavi din gelmemiş. İnsanlar tamamen cahiliyet üzere yaşamışlar. Böyle olmasına rağmen Resulü Aleyhisselam onlar cahildi, onlar mazeret sahibilerdi. Onun için onlar belki cennette olabilir demedi. Açık bir şekilde diyor ki senin babam da benim babam da ateştedir. Yani babanın peygamber babası olması kesinlikle durumunu atmıyor değiştirmiyor. Bunu ise en büyük delil olarak bu kısım alimler bunu vermişler. <gülüyor> diyor ki Resulullah s.a.v bu hadisinde açık bir şekilde fetret döneminde yaşamış olan babasının ve sahabenin babasının ateşte olduğunu bildirmiştir. Bu da gösteriyor ki akıllarının gereği olarak Allah'a ortak koşmadan iman etmeleri gerekiyordu. Yani Hanif dinine tabi olmaları en azından en son gelen din olan Hristiyanlığın ahkamını bilmeseler de Allah'tan başka herhangi bir puta ibadet edilmeyeceğini, Allah'tan başka herhangi bir ortağın kabul edilmeyeceğini bilen bir akla, bilen bir fıtrata sahiplerdi deniliyor. Oysa onlar iman vererek Allah'a ortak koştuklarından dolayı sorumlu olmuşlardır. Yine başka bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesiyle alakalı. Bu da sahih olan bir hadis. Bu da Müslim ve bu Davud, Nesai İbn-i Mace bayağı bir hadis kitabında geçiyor. Sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyra radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale, Zara Nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem kabra ummihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etti. Febeke ve ebke men havlehu. Kendisi ağladı ve etrafındakileri de ağlattı. Sahabelerle beraber gitmiş. Kendisi ağladı ve etrafındakileri de ağlattı. Fekale ve şona, sonra şöyle dedi sahabesine. Dentu rabbi fí en estegfira leha felemu'denni. Rabbimden annem için... Mağfiret dilemek için, annemin bağışlanması için izin istedim, bana izin vermedi. Rabbimden annemin bağışlanması için izin istedim, bana izin vermedi. وَاسْتَأْذَنْتُهُ ف۪ي اَمْ اَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ فَأُذِنَ لِي Kabrini ziyaret etmem için Rabbimden izin istedim, annemin kabrini ziyaret etmem için Rabbimden izin istedim, o zaman diyor bana izin verildi tezurul Siz de kabirleri ziyaret edin. Muhakkak ki kabirleri ziyaret etmek ölümü hatırlatıyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi, annesi de bu dönemde yaşayan birisiydi. Yani o dönemde kendisinin risaletinden önce yaşamış ve o hal üzere ölmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi olması kesinlikle ona bir fayda sağlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir ifadele diyor ki annem için ölmüş Bağışlanma, af dileme, mağfiret talep ettim Rabbimden izin vermedi. Mağfiret talep etme, bağışlanma kim için istenilir? Mümin için istenilir. Günahkar mümin için istenilir. Yani ancak bir kişi günahkar da olsa bir müminin bağışlanması için dua eder veya istiğfar eder. Allah'a yalvarır. Kafiren, kafirin istiğfarını Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? İzin vermiyor. Allah Azze ve Celle kafirin istiğfarını inkar etmiş. Diyor ki, Tøvbe suresinde, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم Diyor ki, ister istighfar dileyin onlar için. isterseniz dilemeyin. İsterseniz 70 sefer istighfar dileyin. فلن يغفر الله لهم. Allah Azze ve Celle onları affetmeyecek. Çünkü onlar, إنهم كفروا بالله ورسول. Onlar Allah'a ve Resulüne küfretler. Yani Allah'ı ve Resulüne inkar ettiler. Yani ne kadar istiğfar dilerseniz dileyin, Allah Azze ve Celle onların istiğfarını kabul etmeyecek. Onlar için yaptığınız istiğfarı kabul etmeyecek. Bu ayet indi ve bununla alakalı başka ayetler de var. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ebu Talip için istiğfar istedi. Allah Azze ve Celle izin vermedi. Yani diğer müşriklerin kendi anneleri babalar için Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e gelip izin istemedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam izin vermemesi. Bunların hepsi delalet ediyor ki kafire istiğfar edilmez. Burada ise yine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın annesi fetret döneminde yaşayan bir kişi olmasına rağmen cehaleti onun için mazeret olmadığını söylüyor. Evet bu dediğim gibi birinci kısım alimlerin görüşü ki hangi hususta? Bak her hususta değil. Şu an biz sadece Allah'ı e, zatını ve özetle sıfatlarını tanıma hususundaki cehaletten bahsediyoruz. Daha hükümlerden, amellerden, dinin gereği olan amellerden falan bahsetmiyoruz. O meselede değiliz. Sadece genel olarak Allah birdir Allah yaratıcıdır, Allah rızık verendir gibi imana sahip olup Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın orta olmadığına inanma hususundaki cehaletten bahsediyoruz ki Ebu Hanife ve onunla beraber olan alimler bunu mazeret görmemişler. Evet, ikinci grubu alimler de İmam Eş'ari gibi ve yani birçok alimde bu görüşte, bu Hanife'nin dışındaki alimlerin birçoğu da bu görüşte Şu ifade polede tercüde aynısı Rusça'nız. Kafir için müşrikin tanımı Rusça'nız. Fakat kelime kelime götürdüm hem de ona eksolatlı başasını favori. Müşrik bu böyle düşüşü tamlı lezzetten diye. Kafir padiş rastlamadım Şimdi kafir Allah'ı ve Resul'ünü ve ahiret gününü ve dindeki bilinmesi e, zaruri olan şeylerin hiçbirini kabul etmiyor. Hı. Yani inkar ediyor. Allah Allah'ı da inkar ediyor. E, peygamberin de inkar ediyor. Buna kafir. Bu inadından dolayı, küfründen dolayı kafir. Müşrik ise <gülüyor> Allah'ı kabul ediyor. Diyor ki Allah vardır ama onun yanında menat da vardır, uzza da vardır, diğer putlar da vardır. Allah'a, Allah'ın sıfatları hususunda, zatı hususunda ne yapıyor? Başkalarına ortakmış. Bu da müşrik. Ama bu ikisinin de konumu aynı. İkisi de kafir olarak sayılıyor. İkisi de kafir. Yani e, biz Hristiyanlarla Mekkeli müşriklerin arasına ayırmıyoruz. Hristiyanlar da e, o bapta kafirler. Mekkeli müşrikler de kafirler. Veya bir ateistle Mekkeli müşriklerin veya Hristiyanların arasına ayırmıyoruz. Hepsi çünkü kafir topluluğu. Kimisi Allah'a başkasına ortak koşmuş. Kimisi ise Allah'a hiç inanmamış. Aynı şey yani. Yani ulaştıkları nokta olarak aynı şey. Sonuçta mümin değiller duruyor. Kur'an'da salmos vesaire formiyle miydi? Eşi daha kurtardı. Şu eee kitap ehli kavramı kız kafama takılıyordu. Ve de kitabeli dince hemen hısronga yautraltı. İsmi ismi olarak bahsedilmiyor da. Yani bu kitabeli kavramı onlara ait miydi? Yoksa o bir parça mı ait yani? O o ait olma da gösteriliyor. O, o, kafamıza takıldığı oluyor zaman o zaman. Şimdi kitap ehli denildiği zaman da, evet, şey de mu? kitap ehli denildiği zaman ayetlerde hadislerde geçen kitap ehlinden kasıt yani Kur'an kendisine verilen ümmetten önceki ümmetlerde kendilerine kitap verilen ümmetler. Yani bu ümmet değil bu ümmet Kur'an ehli. Bu ümmet İslam ehli yani Müslüman. Bu ümmet kitap ehli değil. Tamam, biz de kitap ehliyiz şey olarak, bize de kitap verilmiş. Ama bu ümmetin bir neyi var? Adı var şu an. İslam ve Müslümanlar. Bu ümmetten önce kendilerine kitap verilenlere İncil verilmiş kime? İsa Aleyhisselam'a tabi olanlara Hristiyanlar, kitap ehli. Zebu, e, Tevrat verilmiş Musa Aleyhisselam'a tabi olanlara ondan sonra Yahudiler. Zebur verilmiş Davut Aleyhisselam'a tabi olanlara yani kendilerine kim kime kitap verildiyse onlar kitap ehli. Ama biz isim olarak, isimlendirme olarak Müslümanız. Yani kitap ehli saymıyor mu? Kit kitap ehli isim olarak kitap ehli sayılıyoruz ama yani asıl Kur'an'da ve ayetlerde, sorunlu, bahsedilen kitap kitap kasır, ayetlerde bahsedilen kitap ehlinden kasıp ayetlerde bahsedilen kitap ehlinden. Mesela Allah Azze diyor ki kendilerine kitap verilenler ve iman edenler. Bak sadece hepimiz aynı ifadenin altında olsaydık Allah Azze ve Celle direkt derdik ki kendilerine kitap verilenler. Değil mi? Ama ne diyor ayette? Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler. Yani iman edenler olarak son ümmet. Biz kast ediliyoruz. kitap Kitap ehli ise Yahudiler ve Hristiyanlar. Yani önceki ümmetler arasında kendilerine kitap verilenler kast ediliyor. Evet. Şimdi ikinci görüşteki alimler de diyorlar ki kendilerine semavi din ulaşmayan insanlar ahirette Allah'ın zatını, özet olarak sıfatlarını ve diğer iman edilmesi gereken şeyleri bilmekten sorumlu değillerdir. Allah'ın zatıyla da olsun, Allah'ın özet olarak sıfatlarıyla da olsun veya diğer iman edilmesi gereken kavramlarla alakalı da olsun onlar diyor sorunlu değillerdir. Çünkü Allah Azze diyor ki ayette Hatta <gülüyor> Biz peygamber göndermeden, bir elçi, bir uyarıcı göndermeden asla azap edecek değiliz. Azap edici değiliz. Bu ayeti en e, yani en kuvvetli delillerinden birisi bu ayet. Bu ayeti e, delil olarak getiriyorlar. Meseleyi daha fazla uzatmayacağım. Çünkü e, bu grubun e, diğer gruba nazaranla delilleri şey olarak az tutulmuş. Neden dolayı? Mesele çok ihtilaflı bir mesele olduğu için. Sadece İmam Nerevi'nin bir sözü var bu meseleyle alakalı. Meseleyi çok güzel açıklayan bir söz. onu okuyacağım inşallah. Ondan sonra konumuza devam edeceğiz. Şimdi Yukarıda dedik ki fetret dönemindeki insanlar Allah Azze ve Celle'nin zatını bilecekler. Allah Azze ve Celle'nin özet sıfatını bilecekler. Buna misal olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar özetle misal verildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler misal verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi babası misal verildi. Şimdi İmam Neve diyor ki yukarıda zikredilen hadislerle alakalı Evet bu hadis fetret döneminde yaşayan putperest Arapların cehennem ateşinde olduğunu ifade ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Bu hadisler fetret döneminde yaşayan Arapların cehennemde olduklarını bildiriyor. Burada sıkıntı yok. Normalde bu görüşe göre yani ikinci kısım alimlere göre bunlar cehenneme gidemez. Çünkü bilmiyorlardı fetret döneminde yaşıyorlardı. Evet fakat bunun manası şudur diyor. Din kendisine tebliğ edilmeden önce ölen kimse ahirette sorumludur demek değildir. Din kendisine tebliğ edilmeden önce kişi ahirette sorumludur. Manasına gelmez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği Arap putperestlerine İbrahim aleyhisselamın ve diğer peygamberlerin haberleri ve davetleri ulaşmıştı. Şimdi şu çok önemli. Yahudiler de Hristiyanlar da veya fetret dönemindeki yaşayan insanlarda veya Resulullah Aleyhisselam dönemindeki müşriklerde hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın kendilerinin peygamberi kendilerinin babası olduğu iddia etmiyorlar mıydı? İddia ediyorlardı. O zaman onlara demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın daveti ve diğer peygamberlerin davetleri ulaşmıştı. Yani onlar hiç bilmiyordu. Hiçbir şekilde duymadılar. Kendi akıllarıyla da bulamadılar. Hadi hepsi cehennemlik değil. Onlar cehennemlik doğru. Ama onlar bir hanif dinini duymuştu. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını duymuşlardı. Onlar İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın hayatını duymuşlardı. Medine'deki Yahudiler Resulullah Sallallahu gelmeden önce İncil'de bütün kavram biliyordu. İncil'de bütün önlerinde eee tahrif edilmiş bile olsa Resulullah Sallallahu geleceğine dair, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına dair bütün ayet var önlerinde. Onlar da fetret döneminde yaşıyordu. Onlar da mazur sayılırlar diyor ki bunlar mazur sayılmazlar. Çünkü bunlar bunlara İbrahim Aleyhisselam'ın İşte ve diğer peygamberlerin haberleri ve davetleri ulaşmıştı. Buna rağmen onlar putperest olmuşlardı. Bu nedenle sorumludurlar. Yani burada İmam Nebebi ne yapıyor? Yani tabiri caizse iki grup arasını birleştirmeye çalışıyor. Çünkü birinci gruptaki Ebu Hanife ve diğerleri diyor ki fetret dönemi. Zaten delillerin çoğu ve tartışmaların çoğu fetret dönemi üzerinden çıkmıştı piyasaya. Fetret dönemi 600 senelik zaman zarfında yaşayanlar. İki e, kısım alimlere göre de e, furu şeyler, yani İslam'ın diğer hükümleri zaten mazeret. Allah Azze ve zatı özette sıfatlarıyla alakalı bir ihtilafa düşülmüş. Buradaysa kendilerine herhangi bir haber ulaşmamış, herhangi semavildir dini duymamışlar, peygambere ulaşmamışlar ile alakalı ihtilaflar. Öyle bir dönemde yaşamışlar, kendilerine peygamber gönderilmemiş. Büyük bir Zaman içerisinde kendilerine hiçbir semavi din ve kitap gitmemiş ama kendinden önceki semavi dinlerin ve İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinine mensup olduğunun, Hanif dininin ne demek olduğunu, Allah Azze ve Celle'ye ortak koşulmayan bir din olduğunu bunlar çok ince ayrıntısına kadar biliyorlardı. Bilmelerine rağmen putlara ibadet ediyorlardı ve Allah Azze ve Celle'nin varlığını veyahut başkasına ona ortak koşuyorlardı. Onun için meseledeki ihtilaf biraz daha bu sözde açıklığa kavuşmuş oluyor. Şimdi biz e, cehalet kimler için mazerettir diye bir başlıkla başladık. Birincisi fetret dönemi ve o döneme benzeyen insanlarla alakalı dedik. Mesele bundan ibaret. İki, iki görüş var dedik. Görüşleri açıkladık. Diğer mesele ve üzerinde en fazla ihtilafın, tartışmanın, e, çekişmenin yaşanmış olduğu, kimisinin kimisini tekfir ettiği, kimisinin kimisini dinden çıkarttığı o meselede Müslümanlardan uzakta yaşayan insanların durumları. Yani e, mesele e, sadece Müslümanlardan uzakta yaşayanlar değil, Müslümanlardan uzakta yaşayanlar, İslam'ın emirlerinden bazılarını, birkaçını, kaçını, çoğunu veya azını hiç duymamış olanlar, e, işte İslam'ın genel manadaki tüm hükümlerine vakıf olmayan, işte çöldeki gibi işte çölde yaşayan insanlar gibi ne bileyim ulaşımın çok uzak olduğu, ulaşımın kendisine asla kavuşamayacağı şekilde insanlardan uzak yaşayan yerlerdeki gibi insanlarla alakalı iftilaflar bu meselenin içerisinde ne yapacak? Zikredilecek. Evet. Bunlar mesela diyor ki Müslümanlar topluluğundan uzaklarda yaşayan, kendilerine dinin bir kısmı ulaşıp diğer bir kısmı ulaşmayan insanlardır. Bir kısım ulaşmış, bir kısmı ulaşmamış dinin. Müslümanlarla ilişkisi kopuk olanlar veya Müslümanlarla yani bir bağlantısı yok veya darul harpte yaşayanlar. Yani darul harp ne demek? Tamamen e, kafirlerin bir beldesi ki İslami öğrenecek hiçbir kimseyi bulamıyor. İslam'ın hükümlerini dinleyecek, kendisi de İslam'ın hükümlerini aktaracak hiç, hiçbir kimse yok. Böyle bir e, işte belgede yaşayanlar veya ulaşımın olmadığı çöllerde ve dağ başlarında yaşayan insanlar bu türe örnek olarak gösterilmişlerdir. Bu insanların meselesi nedir? Bu hususta inşallah bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> sahih sahi olan görüşe göre bunlar dinin yalnız kendilerine tebliğ edilen bölümünden sorumlu olup ulaşmayan bölümünden sorumlu değildirler. Bu en sahih görüşlerden birisi. Kendilerine ulaşan bölümünden sorumlulardır. Kendilerine ulaşmayan bölümünde ise diyor bunlar mazeret sahibidir. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa kaldıramayacağı yükü yüklemez ayeti buna delil olarak verilmiş. İslam topluluklar topluluklarından uzakta yaşayan insanların cehaletle küfür sözü söyledikleri veya küfre götürecek amelleri işledikleri çokça görülmüş. Buna rağmen bu insanlar tekfir edilmeyip sadece dünyevi cezalara çaptırılmışlardır. Yani bu e, sahabe döneminden sonra başlayıp günümüze kadar birçok beldede Bu şekilde hükme uğramış bir mesele. Yani e, bil, e, hükmü bilinmediğinden dolayı, cahilliklerinden dolayı, konuya vakıf olamamalarından dolayı, yapmış olduğu işlerden dolayı onlar dinde sorumlu tutulmamışlar. Ki e, daha önce misallerde verilmişti, içkiyi tevil ederek cahilliğinden dolayı o ayete vakıf olamamasından da iç, içkiyi tevil ederek içen sahabeler... Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmeye kalkışması. Mesela i̇şte bazı sahabeler yani cahilliklerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmeye kalktılar. Bunların olması mesela. Yani o dönemde yaşıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlerinde ama hala daha tam tevhidi anlayamamış, şirkinli olduğunu anlayamamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok sevgisinden dolayı, aşırı sevgisinden dolayı secde etmeye kalkmış. Bunlar mesela buna örnek olarak gösterilebilir. Evet. Evet. <gülüyor> Bu kişilerle alakalı sıhhatli bir şekilde tebliğ edildikten sonra da inat ederlerse eğer artık kendisi için mazeretin kalmadığı muhakkaktır. Tabii bunlara e, kesinlikle dinin tebliğ edilmesi, hüccet ikame edilmesi en güzel şekilde bunlara din anlatılması gereklidir. Şayet kendilerine din ulaştıktan sonra kendilerine Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, Resulü'nün hadisi, dini kavramlar, hükümler ulaştıktan sonra hala da inat içerisinde olur duymamazlıktan gelip cahilliklerini kapatmaya çalışırlarsa o zaman tabi ki ortada bir mazeret kalmaz. Evet. Tekfirin engellerinden biri olarak cehaleti sebebiyle mazur kabul edilen kişi. Şu anki okumuş olduğumuz konu bu zaten. Yani cehaletiyle mazur kabul edilen kişi neye engel? Tekfire engel olan bir mesele bu. Ne cehaletiyle mazur sayılıyor. Tevhid bilgisine sahip olmasına rağmen Açıklamasına ihtiyaç duyulan bir takım kapalı meseleleri kavrayamayan kişidir. Bakın kişinin tevhid inancı var. Yani Allah'a ortak koşmuyor. Allah Azze ve Celle'ye dair imanlı hiçbir sıkıntısı şüphesi yok. Şirkten tamamen kendisini arındırmış. Tevhid inancına sahip. Ama açıklamasına ihtiyaç duyulan bir takım meselelerle alakalı cani. Bir takım meselelerden haberi yok. İslam'ın bir takım hükümleri kendisine hiç ulaşmamış. Evet mesela buna örnek olarak şunu vermişler. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları bunun en büyük örneğidir. Çünkü günümüzde isim ve sıfatları bilmeden tevil edenler, tahrif edenler veya işte farklı anladıklarından dolayı isim ve sıfatları tevil ve tahrif edenler veya manasını farklı yerlere taşıyanlar bunlar dinde mazur görülmüşler, mazeret sahibi görülmüşler. Hiçbir alim, hiçbir ehli sünnet alimi veya hiçbir sahabe... Bu tip meselelerle alakalı kimseyi tekfir etmemiş. Niye? Mazeret görülmüş cehaletleri. Yani bir kişi Allah Azze ve ismi, bir ismi ve sıfatıyla alakalı. Yani e, çok açık bir şekilde bilinen sıfatlarla alakalı değil. Mesela Allah Azze ve Celle'nin yaratma sıfatıyla alakalı değil. Allah Azze yaratma sıfatını birisi kalkıp başka bir şekilde tevhid ederse bunda zaten o mesele farklı. Ve Allah Azze ve razzak, İşte rızık verici sıfatını başka şekilde tevhil etmesi farklı. Allah Azze diğer isim ve sıfatlarını farklı şekilde tevhil edenleri bu hususta mazeret sahibi görmüşler. Bununla alakalı da mesela örnek olarak geçen haftalarda söylemiştik. Allah korkusundan dolayı yakılmasını ve küllerinin rüzgara savrulmasını emreden kişinin durumu bu cehaletinden dolayı Allah Azze ve Celle'yi tanıyor. Allah azze, için var. Allah azze ve celle'den korktuğu için bir tevhid inancı var. Allah korktuğu için bir tevhid var. Ama Allah azze ve celle'nin kendisini diriltemeyeceği cehaletinden dolayı, tekrar küllerini bir araya getirip vücudunu birleştiremeyeceği cehaletinden dolayı mazur saydı. Allah azze ve celle o ne yaptı? Affetti. Buna da bu misali vermişler. Evet. Yine İbn Hazm'ın güzel bir sözü var bununla alakalı. Diyor ki bir kişi Müslüman olup henüz İslam'ın hükümlerini bilmediğinden ve yüce yüce Allah'ın hükmü kendisine ulaşmadığından dolayı içkinin helal olduğuna veya kişiye namaz kılmasının farz olmadığına inansa kafir olmaz. Bakın namaz çok açık ve bariz şekilde bilinen bir mesele ama bize göre öyle. Bize göre öyle olabilir. Başka beldede yaşayan dağda çölde yaşayan hiçbir kimseyle oturup karşılaşmamış. Sadece hasbel kadar bir yerden geçerken kendisine İslam e, işte takdim edilmiş. İslam'a davet edilmiş. İslam'ı kabul etmiş ve tekrar beldesine gitmiş. Hiçbir şey duymamış ve beldesinde de araştıracak beldesinde de kendisine bu meseleyi açıklayacak kimseyle karşılaşmamış. O meseleyle alakalı kendisine bilgi gelene kadar diyor ki mazur sayılır. Namazı farz olduğunu bilmemesi namazın kılınması gerektiğini bilmemesi onu kesinlikle diyor kafir yapmaz. Ancak hüccet ortaya çıktığı halde bu durumuna devam ederse o zaman ümmetin icmasıyla bu hususta kesinlikle bir ihtilaf yoktur. Yine i̇bn Kudame Muhni adlı kitabında söylüyor namazın farz olduğunu duyduğu halde namazın farziyetini inkar ederek namazı terk eden kişinin kafir olduğunda ihtilaf yoktur. Bununla hiçbir ihtilaf yok. Ancak İslam'a yeni girdiği veya İslam yurdu dışında yetiştiği Ya da ilim ve alimlerden uzak bir çölde yaşadığı için namazın farz olduğunu bilmiyorsa küfrüne hükmedilmez. Çünkü bilmiyor, gerçekten bilmiyor namazın farz olduğunu. Bunun farz olduğu kendisine anlatılır ve deliller gösterildikten sonra inkar ederse o zaman diyor kafir olur. İslam'ın bütün prensipleri için hüküm aynıdır. Burada namaz olarak misal verilmiş. İslam'ın diğer hükümleri de aynı. Bir kişi orucun farz olduğunu bilmeyebilir. Yaşamış olduğu toplumun gereğinden dolayı. Bu toplumda mesela topluma göre hükmedilir. Bu toplumda çıkıp birisi derse ki ben namazın farz olduğunu bilmiyorum. Ben orucun farz olduğunu bilmiyorum. Diye bir kişi söylese bu cahil kabul edilir mi bu toplumda? Bu toplumda cahil kabul edilmez. Yani onun için mesele ortaya bir kaide var. Koyalım kaideyi kim buna uyuyorsa alalım uymuyorsa biçelim değil. Meselenin Ee, tamamıyla insanların durumlarına, insanların işte toplumların durumlarına göre kıyaslanması gereken mesele. Yani bugün Türkiye ile e, ismini bile duymadığımız, haritada yerini bilmediğimiz bir ülkenin ormanlarında, dağında, bayırında insanlardan uzakta yaşayan hiçbir insan görmemiş, televizyon görmemiş, radyo görmemiş insanlar kesinlikle bir değil yani. O insana tutup da e, Allah'ın sıfatlarını tek tek sorup Allah'ın sıfatlarının Ee iman edilmesi nasıl olması gerekir? İslam'da işte şu amelin hükmü nedir? Bu amelin hükmü nedir? Diyor onu imtihana tutup ondan sonra bak bilmiyor. Hadi buna küfür kafir diyelim. Böyle bir şey kesinlikle doğru olmaz. <gülüyor> Ve mesela çok güzel bir örnek Habeşistan'a hicret eden Müslümanların durumu. Habeşistan'a hicret ettikten sonra belli bir iki sefer tekrardan Mekke'ye dönme olayları falan oldu. İşte Mekkeliler iman etti e, gibi böyle yalan bir haber yayılınca Mekke'ye bir iki sefer dönüş olduktan sonra Habeşistan'a tekrar gittiler ve 6 sene boyunca oradan hiç çıkmadılar. Ve kendilerine de hiçbir elçi gitmedi. Ve 6 sene boyunca da 6 sene boyunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti o dönemde. Hicret ettikten sonra 4 sene yakın kaldı ve o zaman zarfında da birçok haram dinde meşru oldu. Birçok farz dinde meşru oldu ama yaşayan onlarca sahabenin bundan haberi yoktu bakın farzlardan ve haramlardan bahsediyorum onlar o haramları o, o müddet boyunca işlediler onlar o müddet boyunca o farzları yapmadılar niye çünkü ulaşmadı haber ulaşmadı onlara Habeşistan'la Medine'nin arası basit bir yer değil bugünkü gibi at bir mesaj veya işte birisini gönder değil zor bir mesafeydi onlar kendilerine ulaşmayan o hükümlerden sorumlu olmadılar Veya onlar o dönemde yapılması gereken farzları yapmadıkları için sorumlu tutulmadılar. Onun için mesele tamamıyla kişinin bilmesiyle alakalı. Kişiye tamamıyla hujjetin ikame edilmesiyle alakalı. Yine İbn Kudame mesela misal olarak zatü envat olayını veriyor. Zatü envatı daha önce birkaç sefer daha söylemiştik. Eee Müslümanların daha yeni İslam'a girdiği bir dönemde Mekke'nin fethinden sonra Huneyn gazvesinde gerçekleşiyor. Mekke'nin fethinde, fetih döneminde birçok müşrik İslam'a girdi. Yani diğer ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'e hicret etmeden önceki dönemde değildi de hicret etmiş, İslam bilgilerine hükümlerine tamamen hakim olmuşlar ki tevhidi çok güzel anlamışlar, şirki çok güzel anlamışlar. O sahabelerden değil Peygamber Mekke'ye gelmiş, fetih olmuş, fetihde iman etmişler, iki ay sonra Huneyn gazvesi olmuş. Yani bir aylık, bir buçuk aylık bir imani bir dönemde, bir buçuk aylık bir imana sahip olan bazı sahabeler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bir yerde konaklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, işte bize de müşriklerin silahlarını astığı ve o silahlarını asarken işte oradan bir yardım beklediği, Yani ibadet edilen bir ağaç e, belirt de biz o ağaca silahlarımızı asalım ve o ağaca ibadet edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada işte e, siz aynı Musa'nın kavminin Musa'ya dediğini dediniz diye onlara orada azarladı. Bu insanlar ama cahilliklerinden dolayı mazur sayıldılar. Normalde bu bir şirkti. Yani bir bize ağaç gönder aynı Musa aleyhisselamdan İsrailoğullarının bir buzağı istemesi gibi bize buzağı yaptı ona tapınalım demeleri gibi. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir ağaç istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hepiniz müşriksiniz. Daha İslam'ı anlayamadınız mı demedi. Onlar dedi ki sizler cahilsiniz. Onları gerekli şiddetli bir şekilde azarladı. Cahilliklerini giderdi. Onun için buradaki cehalet ne oluyor? Onlar için bir mazeret sayılıyor. Hem de çok açık bir şekilde yani. Tapınmak için ağaç istiyorlar. Allah'a aracı koşmak için ağaç istiyorlar. Böyle basit bir meselede de değil yani. Ama günümüzde çok basit meselelerden dolayı İnsanlar bilmemesine rağmen insanları Allah muhafaza dinden çıkartan kişiler var. <gülüyor> Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövülme hususuyla alakalı alimler diyor ki cehalet mazeret değildir. Hatta bazı alimler diyor ki kişi sinir anında, kendisinden geçtiği halde, sarhoş olduğu esnada veya aklımıza başka yani kişiyi kendi halinden çıkartan hangi hal gelirse gelsin. O halde Allah'a küfür etse Allah'a küfür etse dinden çıkmaz ama Resul'e söverse dinden çıkar diyor. Resul'e söverse dinden çıkar diyor. Bazı alimler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek, hakaret etmek işte bu Hristiyanların yaptığı gibi özellikle karikatürler çizmek bunların hiçbir şekilde mazereti yok. Cahildi böyle bir şey yaptı. Cahildi Resul'e sövdü. Böyle bir şey kesinlikle dinde mazeret değil. Hani mazeretinde de dediğimiz gibi mazeret. Yani onu yorumlayan alimler de var. ya yani Resul'a sallallahu aleyhi ve sellem şu an hayatta olmadığı için Allah azze yani Resul'ünü böyle bir hükümle böyle bir kanunla kuruyor diye söyleyen alimler de var. Yani meselede mesela bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Bu mesele kesinlikle ne mazeret yani cahillik burada mazeret sayılmaz. Şimdi cehaletin mazeret olabilmesi için birtakım şartlar zikredilmiş. Bu şartlar da bizim için önemli. Bu şartları bilmemiz gerekiyor. Kısaca şartları sayayım inşallah bitiriyorum. Birincisi yani kim için cehalet mazeret olabilir? Birincisi kişi İslam'a yeni girmiş olabilir. Daha yeni girmiş. Bir ay, bir üçüncü gün önce girmiş. Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Yani inanın ben karşılaştım yani. Geçenlerde bir gençle tanıştık. Bir gençle tanıştık. Türkiye'de yaşıyor yani. Bu, bu toplumda yaşıyor. Ve diyor ki hocam e, ne annem ne babam ve ben de daha düne kadar içkinin haram olduğunu bilmiyorduk. Ve benim etrafımdaki hiçbir kimse diyor, içkinin haram olduğunu bilmiyor diyor. Çok uzak gelmesin yani bu Amerika'dan veya Almanya'dan bahsetmiyorum. Türkiye'den bahsediyorum. İstanbul'dan, Göztepe'den bahsediyorum. Diyor ki bilmiyorduk. Ha, ve hala daha etrafındaki birçok insan içkinin haram olduğunu bilmiyor. Veya zekatın farz olduğunu bilmiyor. Namazın farz olduğunu bilmiyor. Namazın kalp ameli olduğunu biliyor. İsteyen kılar isteyen kılmaz olduğunu biliyor. Çok insan var böyle. Ya düşünün yani ne kadar cahilleştirilmiş bir toplumdur. Ne kadar cahilleştirilmiş. Şimdi bu bu kalkıp bu tip insanların e, cahilliklerini hiçbir şekilde mazeret saymadan onlara hükmü verebilir miyiz? Yani biz üzerimize düşen gerekli olan o hücceti ikame edelim. Ondan sonra mesele bir bakalım yani. Evet. Birincisi diyor ki kişi İslam'a yeni girmiş olabilir. Veya yaptığı bu işin İslam'a girmeden önceki hayatında mubah olduğundan olabilir. Yani Kişi otuz sene 40 sene boyunca İslam'a girmeden önceki hayatında yapmış olduğu bir iş vardı. Misal içki olayını söylerim söylerimle. İçki bu su gibi içiyordu yani su gibi. Ve o hayatındayken bunun haramlığıyla alakalı kötülüğüyle alakalı hiçbir şey duymamıştı. Su gibi içiyor. İslam'a girdi. İslam'a girdikten sonra kendisine içkiyle alakalı herhangi bir şey söylenmedi. Herhangi bir şeyde rastlamadı. Ta ki ona o amelin haram olduğu bilgisi ulaştırılıncaya kadar kişi mazur sayılır. Çünkü bilmiyor görmemiş. Evet, Yaşadı veya yaşadığı topraklarda ilimden ve alimlerden uzak olabilir. Yani yaşamış olduğu İslam'a girmiş ama yaşadığı topraklarda ne ilim ehli var, ne alim var, ne ya ne de okuyacağı, okuyacağı bir kitap var o, o esnada. Bakın bu, bu kişi şundan sorumludur. İslama girdi en kısa zamanda kendini İslam'ın hükümleriyle ahlaklandıracak, edeplendirecek, İslam'ın hükümlerine vakıf olmak adına geleni yapacak. İslama girdi yatacak aşağı. Hiçbir şekilde araştırmadan hayâ sözü öyle değil. Ama en azından o hükme varana kadar, o hükmü duyuncaya kadar o, o hükmü öğreninceye kadar mazeret sahibidir. Öğrendikten sonra mazereti kalkmıştır. İkincisi, meşru bir takım sebeplerden dolayı Darül Harp gibi ülkelerde yaşıyor olması da onun için nedir? Bir engeldir. Yani başka bir ülkeye hicret edememek edecek gücü yoksa, mesela Darül Harp'ta yaşamanın caiz olduğu bazı etkenler var. Kimler Darül Harp'ta yaşayabilir? Şimdi Allah, Allah Azze ve Celle diyor ki, yeryüzü geniş değil mi? Niçin hicret etmediniz İslam'a girdikten sonra? Şimdi herkes değil ama mustazaflar var. Hicrete güç yetiremeyenler var. Bu, bu gibi sebeplerden dolayı Böyle bir ülkede yaşıyorsa bu da diyor mazur sayılabilir. Üçüncüsü veya içinde İslam Risaletinin ulaştığı bir yerde yaşıyordur. Bakın buna dikkat edin ki bizim toplumumuzun da bir kısmı buna giriyor. İslam Risaleti ulaşmış bu beldeye fakat orada cehalet o kadar yayılmıştır ki şeriatın hükümleri tamamen tahrif olmuş, şirk tevhid diye tanıtılmış, şirk olan işler tevhid diye tanıtılmış, bidatlar sünnet diye yapılmaya başlanmış, Kafirlere özenti çoğalmış, batıl ve küfür insanlara süslü gösterilmiş, cahiller alim diye gösterilmiş ve hak olan İslam'ı öğretecek kimse kalmamış. Ve İslam'ı öğretecek kimse kalmamış ve insanlar gidip o cahillerden din diye şirki, bidatı, hurafeleri öğrenmeye başlamış. Bugün demin dediğim gibi yani daha hala içkinin haram olduğunu bilmeyen insanlar veya şirki tevhid diye zanneden insanlar veya bidatları sünnet diye zannedip bidatları işleyen insanlar binlerce, milyonlarca şu an bizim ülkemizde var. Onlar o şirki işledikleri değil işledikleri için veya o bidatı yaptıkları için hiçbir şekilde cah, cahilliklerine bakmadan direkt ondan üzerine hüküm verebilir miyiz? Veremeyiz. Bugün mesela şöyle bir misal vereyim. Suudi Arabistan şirk konusunda o kadar çok üzerine gitmiş ki meselenin o kadar çok üzerine gitmiş ki meselenin bizim cumhuriyet tarihimiz gibi onlar da takriben yüz senelik tarihleri boyunca şirk çaput ondan sonra işte fal bakma bilmem ne bu tip işten üzerine durmuşlar şu an Suudi Arabistan'da bu mesele kesinlikle şey değil mazeret değil kesinlikle mazeret değil niye çünkü yani en ufak çocuğuna dahi sorsan o amelin mesela bir kabrin başına gidip dua etmenin kabir ehlinden bir yardım istenilmesini şirk olduğunu söylersen. En ufak çocuğa dahi gitsen. Niye? Yüz seneyi açtındır o mesele o topraklarda işlenilmiş, işlenilmiş, işlenilmiş. Televizyonlarda, radyolarda alimler mescitlere dolanmış, hutbeler verilmiş. El bildirileri dağıtılmış. Yani üzerine o kadar gidilmiş ki şirk tamamen ortadan kalkmış. Bu saatten sonra orada birisi bu amelleri işlerse onlar mazur görmüyorlar. Zaten Haliç ulemasının fetvası nedir bu hususta? Onlar büyük şirkle şirke düşmüşlerdir. Kafirlerdir. Yani tarikat ehline, kabirlerden yardım isteyenlere, kabirlere dua edenlere. Bu tip insanlara onların hükmüne hariç ulemasının hükmü, onlar diyor kafirlerdir. Büyük şirkle Yani ebedi cehennemliklerdir. Biz bu hükmün aynısını Türkiye'de söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü biz yapmadık ki o hücret-i ikameyi. Biz çalışmadık ki bu kadar. Cumhuriyet dönemi boyunca insanlar cahilleştirdiler. Bırakın şirki. Diyorum ki size içkinin haram olduğunu bilmeyenler var. Öyle mi? O zaman nasıl biz onları o hükmünü alıp Türkiye'de uygulayalım veya onların Suudi Arabistan topraklarına veki verilmiş hükmü alıp Avrupa'da uygulayalım. İnsanlara götür, dini götürmedik ki. İnsanlara bir dini götürelim. Bunu şirk olarak algıtıralım ondan sonra konuşalım. Bugün şirk amelinin tevhid olduğunu, bidatların sünnet olduğunu yayın yapan televizyon kanalları var bu ülkede. Yani biz nasıl daha cahilliğin önüne geçelim? Yani bugün televizyonlarda o bidat dolu, şirk dolu tarikatların kendilerine ait kanalları kendilerine ait radyoları var. Hepsi yayın yapıyor. Şirki tevhid diye anlatıyor. Bidatı sünnet diye anlatıyor. ve yani Biz nasıl diye onlara şimdi direkt o hükmü verelim? Veremeyiz. Allah katında onlar sorumludurlar. Allah Azze ve Celle, Celle onlarla alakalı bir hükmü var. Ama biz su topraklarındaki o Haliç ülemasının o hükmünü alıp bunlar da ebedi cehennemde, cehennemde olmak üzere müşriklerdir diyemeyiz aslında. Kesinlikle böyle bir hükme varamayız. Çünkü yani İslami hükümler insanların bulunmuş olduğu toplum, toplumlara göre değerlendirilmesi gerekir. Bu bak öğrenilmemesi mazeret değildir. Öğrenilmesi gerekir ama toplumu değiştirmişler. Yani ne diyorum 100 tane Türkiye'de Onlara göre ilim adamı varsa 99 tanesi şirki tevhid diye anlatıyor. bidat sünnet diye anlatıyor. Biz insanların üzerinden bu cehaleti kaldıracak şekilde hüccet ikamesi, tebliğ, davet çalışmasını yaptıktan sonra söylersek o zaman Allah ile onların arasındadır. Hiçbir mazeretleri kalmış olmaz. Veya dördüncüsü, cehaletin mazeret olabilmesi için zikredilen şartlar okuyoruz. Dördüncüsü cehaletimden dolayı küfür sözü söyleyen veya işleyen kişi bunu kasıtsız yapmışsa veya hata unutma yoluyla yapmışsa da mazur sayılabilir. Yani benim ağzımdan bir laf çıktı ama ben bunu kastetmemiştim. Bu nasıl böyle bir şey çıktı ben bilmiyorum dese bir kişi sana onu nasıl şey yapabiliriz yani. Bu da onun cahilliğine girmiş olur. Beşincisi ise yaptığı bu iş veya söylediği bu söz üzerinde icma bulunan açık meselelerden değil Aksine sadece alimlerin muttali olabileceği ve izaha ihtiyaç duyulan meselelerden olursa durum yine aynıdır. Yani e, çok açık bir şekilde bilinen bir mesele değil de sadece alimlerin inceliklerine vakıf olduğu bir mesele ki bu hususta yani insanların %99'u hiçbir şey bilmiyor. Sadece alimlere göre bu küfür amelidir, alimler bunu biliyor. Böyle bir şey yaptıysa cahildir, hemen hücce dikam edilmesi gerekir. Bu sayıdan kısımlarla alakalı bir işle karşı karşıya gelen kişiye hüccet ikamesi yapılmadan küfrüne hüküm verilmez. Allah Azze ve Celle diyor ki, La yükellifullahu nefsen illa usaha. Kişi ancak güç getirdiğiyle mükellef olur. İnşallah Allah Azze ve Celle dinini en güzel şekilde insanlara ulaştırmayı, ilk önce kendi nefsimizde en güzel şekilde yaşamayı, sonra da en güzel şekilde insanlara ulaştırmayı bizlere nasip etsin, bizleri yani kendi yolla davetçiler kılsın. Vallahi dışarıdaki insanların durumları bu şekilde çok uzaklara gitmeye gerek yok. Etrafımızdaki insanların, gençlerin durumu bu şekilde Allah Azze ve Celle bunun hesabını o toplumda yaşayan, muvahhidlere, o toplumda yaşayan Müslümanlara soracaktır. Onun için biz bunun mücadelesini verelim, hükümü Allah'a bırakalım şimdilik. Biz verdik mi o mücadeleyi? Ya biz onun İslam'a girebilmesi için, onu o cehaletinden kurtarabilmek için o mücadeleyi verdik mi ona bakalım, ondan sonra hükümü Allah'a bırakalım. Subhaneke Allahumme bi hamdik. Neshed vel la ilaha illa ant. Nesteogfirte Allahumme. Netobbe ileyk.